FM Perişan FM Radyo'da Türk Radyo'da Türk Radyo'da Perişan Efem Perişan Efem Ramazan özel programını iftiharla sunar. Perişan Efem radyo'da Türk sineması Ramazan özel. Evet Geçtiğimiz bölümde ortaya çıkardığı sahte hocaya sahte fetvalar verdirerek Oruçtan yırtma yasaplayan fakat bunda muvaffakiyet sağlayamayan Taci En sonunda adam olmaya karar vererek Kabzımallık yapmaya karar verir ve bu kararını her zaman olduğu gibi çift paşaya açar Bu sefer kabzımal olmaya karar verdim Her zaman olduğu gibi bu konuyu paşa babama açayım Paci ne o? Yine kendi kendine mi konuşuyorsun damadım? Şey paşa babacığım yeni bir atılıma atılarak kabızmal olmaya karar verdim de. Kabızmal mı? Ha benim salak damadım kabızmal değil Kabzımal denir ona. La oğlum daha olacağın işin adını bilmiyorsun gelmişin kabızmal olacağım diyorsun. Ee, şey biliyorum ama bir türlü kabızmal diyemiyorum paşa babacığım. Demesi çok zor bir meslek ne yapabilirim paşa babacığım? O zaman biraz çalışalım damadım. Söyle bakayım. Kabzımal. Kabızmal. Kabızmal değil be adam. Kabzımal. Kabzımal. Aha dedim paşa babacığım. Kabzımal. Bakın diyebiliyorum. Kabzımal. Aferin aferin. <gülüyor> İyi de ne iş yapar bu kabızmallar? <gülüyor> Kabızmal değil paşa babacığım yahu kabzımal. Tamam oğlum. Sana öğrettiğimi bana mı öğretiyorsun? Kabzımal. Allah Allah. Niye söyleyemiyorum ya Kab kabız kabız kabız kabızma <gülüyor> Dilerseniz çalışalım paşa babacığım Söyleyin bakalım kabzı mal Kabız mal Allah Allah kabız mal Aha söyledim ee, Kabzı mal A söyledim işte kabzı mal <gülüyor> Bravo paşa babacığım bravo Bak bu kabzı mallık işi de diğerleri gibi olmasın ona göre ha Merak etmeyin paşa babacığım öne açık bir iş bu Mesela Erman Toroğlu Efendi diye biri var. Adam gazımallıktan başlayıp işi büyüttü. Adam şimdi spor yorumculuğu ve gazete yazarlığı yapmaya başladı. Bakarsın bir gün ben de yazar olurum. ha? Ne dersiniz paşa babacığım? Sen işini bilirsin Taci damadım. E, e, şey e, bu iş için biraz sermaye gerekiyor paşa babacığım. Sanırım bana sermaye vereceksiniz değil mi paşa babacığım? Para işi kolay. Sen yeter ki düzgün bir iş kur damadım. Evet, Çiftasık Paşa'dan para koparmanın yolunu tek ala bilen tacı Çiftasık Paşa'yı sözü için dakika başı iş uydurur. Şey Paşa babacığım, bir de cep telefonu işine gireyim diyorum. <gülüyor> bu 3G teknolojisi çıktıktan sonra telefon satışları arttı. Bu fırsatı lehimize çevirmekte fayda mı gözü ediyorum Paşa babacığım? Tamam tacı damadım, sana güveniyorum. Ama bak bu da diğerleri gibi olmasın ha. E, yalnız bunun için de epey bir sermaye lazım Paşa babacığım. <gülüyor> tamam tacı para kolay. Sen yeter ki düzgün bir iş kur. Şey paşa babacığım Ramazan geldi ya şey diyorum ben de bir de Ramazan pidesi işine girsem diyorum paşa babacığım. Tamam Taci sana güveniyorum ama bak bu da diğerleri gibi olmasın ha. Yalnız bunun içinde epey bir sermaye lazım paşa babacığım. Tamam Taci para kolay sen yeter ki düzgün bir iş kur. Şey paşa babacığım, önümüz bayram ya şey diyorum. Bayram şeker işine girsem diyorum paşa babacığım. Tamam tacı, sana güveniyorum ama bak bu da diğerleri gibi olmasın ha. Yalnız bunun için de sermaye lazım paşa babacığım. Tamam lan tacı, para kolay, sen yeter ki düzgün bir iş kur. Şey paşa aşçılar kahve alır mı şurış paşa aşçılar? Tamam dadı damadım ama bak bu da diğerleri gibi olmasın ha. <gülüyor> <gülüyor> yani, beğenmiyor paşa <gülüyor> Tamam dadı para kolay, sen yeter ki düzgün bir iş kur. <gülüyor> Yangoz tadı ne araya giriyorsun? Çık şuradan! Paşa babamın kafasını karıştırma ya! Allah Allah! Allah. <gülüyor> evet, Tacit çiftesiz Paşa'nın boz bir anını yakalamış... ...ve epey bir parayı resmen hizmetine getirmiştir. Peki, Taci aldığı paralarla iş kurdu mu? Kurmadıysa paraları ne yaptı? Hepsi ve daha fazlası gelecek bölümde. Türkiye radyolarının tekrar arkası öbür gün komedi programı Perişan efem şu kadar Perişan efem her gün çift saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda. Yazan Ben Omer Pekin oynayanlar Ben Omer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Ustürk, Savaş Bayındır, Teknik Yapım Ben Omer Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyin ki lan. Perişan efem. Perişan efem. Türkiye radyoları. Türkiye radyoları. Radyolar. <gülüyor> Perişan efem.